Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhabalar, günaydınlar Bu hafta stüdyoda ben Pelin Cengiz Tekim, diğer arkadaşlarım yok Önemli bir konuyu konuşuyor olacağız Yine bu hafta stüdyomuzda e, Aşağı yukarı iki hafta önce e, Orta Vadeli Plan açıklandı Yeni Orta Vadeli Plan 2018-2020 yıllarını kapsayan Ve bunun hemen ardından da ee, yeni bir torba yasa e, gündeme geldi. Akabinde 27 Eylül'de meclise e, meclis başkanlığına sunuldu. 130 madde e, içeriyor. Tabii bu maddelerin pek çoğu e, neredeyse iğneden ipliğe her şeye zam. Getirecek olması sebebiyle daha çok ekonomiye etkileri açısından biz bu yasayı medyada daha çok konuşulduğunu tartışıldığını gördük ama Tabi çevre örgütleri çevre aktivistleri bu alanda çalışanlar tabi maddeleri tek tek irdelediler ve içinden bu torba yasanın aslında AKP hükümetlerinin bir alışkanlık haline getirdiği üzere içinden 54, 55, 56 ve 61. maddelerin aslında Yine nasıl bir e, çevre talanının yine nasıl bir dağ, ova, orman, nehir, e, mera e, talanına e, dönüşecek maddeler içerdiğini... E, fark ettik gördük bununla ilgili tabi e, çeşitli tartışmalar e, yaşandı yaşanmakta da çünkü şu anda e, bu torba yasa e, meclis plan ve bütçe komisyonunda Salı günü itibariyle görüşülmeye e, başlandı şimdi biz e, bu maddeler bu bahsettiğim dört madde e, çevre açısından ne anlama geliyor e, bunları e, çevre mücadelesinin önemli isimlerinden avukat Arif Ali cangı ile ...konuşacağız. Arif hattımızda sanıyorum. Arif günaydın. Günaydın. Ee, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet şimdi ben tabii çok kısa bir girizgah yapmaya çalıştım ama... ...yine bir torba yasa, yine bu torba yasanın içerisine bir takım maddelerin arasına sıkıştırılmış... Çevre ve yaşam alanlarına kasteden bir takım yine yeni girişimler olduğunu gördük, fark ettik. Şu anda dört maddeden bahsediyoruz. İstersen o maddeleri sırasıyla bir nedir, ne anlatıyor, ne içeriyor? Bunlarla başlayalım. Tabii ki. Başta ekonomiye ilişkin düzenleme olduğunu söylemiştim. Gerçekten. Gerekçelere baktığımız zaman bu çevreye ilişkin düzenlemelerin de, tasardaki maddelerin de yine ekonomi odaklı olduğunu görüyoruz. Yani hmm. ekonomi odaklı değil, ekonomi odaklı. Hmm. Örneğin maden kanunun yedinci maddesindeki değişiklik, 3 ay içinde çevresel etki değerlendirme hmm. ve diğer izinlerin sürecin sonunda verilmemiş olması hani çıkmaması olması halinde İzin verilmiş sayılır maddesinin gerekçesinde. Açıkça maden arama faaliyetlerinin daha hızlı yapma, yapılması, maden arama faaliyetlerinin sonucu bulunmuş maden kaynakları ekonomiye hızlı bir şekilde kazandırılması amacıyla bürokratik işlemlerin tamamlanması amaçlanmak amaçlanması e, şeklinde. E, yani tasarının bütünü içinde aslında e, ekolojiye ilişkin... E, yıkım yaratacak sata e, maddeler de aslında aynı mantıkla hazırlanmış durumda. No. E, dolayın e, işte Türkiye'nin e, savaşa hazırlanıyor olması e, Rusya ile füze alımındaki e, ekonomik yükümlülüklerden kaynaklandığında ıskılamak lazım. Yani Hı -hı. bunu e, sonuçta bir taraftan e, vatandaşın cebine bir taraftan da e, doğaya e, yönelik bir Kaynak aktarımı olduğunu söylemek gerekiyor evet. Hemen ben maddelere geçeyim ee, Ekoloji programında Ekoloji izleyen maddeler ee, tasarının 54. maddesinde e, Maden e, kanunun 7. maddesindeki Madencilik faaliyetlerini düzenleyen Uzun maddede e, Bir değişiklik öngörülüyor e, Aslında o madde Sorumlu bir madde Hı -hı. Ve 2000'li yıllar aslında o maddeye ilişkin mücadeleyle geçti 2000 2010 yıllar. Evet. Ee, yani 2004 yılında be, e, 5 Haziran'da yürlüğe giren 5177 sayılı kanunu e, hatırlarsak ondan sonraki Anayasa Mahkemesi'nin kararları ve yeniden yeniden değişiklikler aslında çoğunlukla o madde üzerine oldu. Çünkü madencilik faaliyetlerinin ne kadar dokunulmaz ve kutsal olduğuna dair pek çok koruma e, düzenlemesinin ben muaffa olduğuna dair düzenlemem. Ee, zaten şimdi iki halde sorumluyken bu yetmiyormuş gibi şimdi de e, e, açıkça eğer 3 ay içinde çevresel etki değerlendirme ve diğer izinlerin çıkmaması halinde e, izin verilmiş sayılır şeklinde bir Kural getirilmeye çalışılıyor evet. Şimdi bu, bu, bu izinden ne olabilir Diye bir baktığımız zaman Olayın vahameti daha çok Anlaşılabilir sanıyorum hı hı. Ee, Başta çevreselik değerlendirme e, Olumlu kararı veya Gerekli değildir kararı Yani çevreselik için karar Diğer yandan çevre izin ve lisans lisansları Orman tahtisi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Yani gayriselik müessese Ruhsatları imar izinleri Kamu hizmetine ya da umumun yararına ayrılmış yerlere 60 metre özelliklere 20 metre dahilinde madenciye izin verilmesi hı hı. ve diğer izinler. Yani madencilikle ilgili aklımıza gelebilecek her türlü izini kapsıyor bu. Yani sadece çevresel etki değerlendirmeyle de sınırlı değil. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Çevresel değerlendirme önemli ama hı hı. örneğin umumun yaşadığı alanlara 60 metre mesafede maden işletmesinin açılabilmesi izne bağlı. Eğer 3 ay için izin çıkmazsa madenci gidecek 20 metrede, 30 metrede e, kentlerin içinde, yerleşim alanlarının içinde ya da sizin özel mülkünüze 10 metre kala maden ocağı açabilecek. Yani bu bu kadar vahim bir durum aslında. Evet, evet. E, bu madde aslında <gülüyor> e, Türkiye'nin e, uluslararası sözleşmelerle, anayasanın 17. ve 56. maddesiyle, çevre Kanunu 10. maddesiyle ve diğer düzenlemelerde getirilen çevre koruma mevzuatını tamamen madencilik açısından ilga etmesi anlamına geliyor. Yani bir yasa değişikliğiyle e, anayasa anayasanın üstünde dahi olduğu e, bilinen uluslararası sözleşmeler ve kanunlar hepten madencilik e, açısından yok sayılıyor. Bunun e, pek çok e, vahim sonuçları olabilir. E, konuştuğumuz doğaya, ekolojiye, çevreye e, yaratacağı yıkım Başka bir şey daha ıskalamamak lazım. 301 e, e, madem, madem e, şeyini Soma'yı e, unutmamak lazım. Evet. Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler çünkü. E, eğer e, siz bu ayıcetleri pardon o, e, bu ayıcetleri dokunmazlığı tanıırsanız önlemler alınacak iş güvenli önlemlerin dahi alınmaması söz konusu. Hı hı. Diğer yandan e, bu ülke ekonomisine katkı meselesinde ne kadar koca bir yalan oldu da ortaya çıktı. Bu süreç ...daha çok Bergamoğlu'nun altın madeniyle başlayan bir süreç... E, ...ona ilişkin pek çok kolaylık tanındı... ...ne oldu şimdi geldiğimiz aşamada... ...pek çok suç işlendi bu ayrıcalıklar içinde... Hı -hı. ...sadece doğaya karşı işlenen suçlardan bahsetmiyorum... Evet. ...bugün Koza altın işletmeleri... ...FETÖ-PY'de şüphelisi olarak el konulmuş vaziyette... Hı -hı. Patronu kaçak pozisyonunda. ...yani olayın çok büyüklü olduğunu e, atlamamak lazım... O nedenle bu 54. maddenin mutlaka ve mutlaka tasarıdan, torba tasarıdan çıkartılması tamamen gerekiyor. çıkartılması gerekiyor. Tamamen de çıkartılması gerekiyor. Evet. Evet, hiçbir bir, bir, bir miktar bile kalmaması gerekiyor. Kesinlikle evet. Kesin, evet. Şimdi 55. maddeye baktığımız hı hı. zaman 55. madde maden kanunun 9. maddesini de değişikliği öngörüyor. Maden teşvikleri teşvik tedbirleri başlığı bu madde. Hı. Burada da ee, orman alanlarının tahsisi e, söz konusu. Evet. Zaten şu andaki düzenleme orman alanlarının e, e, madencilik o söz konusu olduğum, orman alanları hiç sınırlam olmadan ormancılı e, e, ormancılık açılmasını taralı açılmasını sağlayan bir madde. Hı hı. Ancak e, işte hani diyorlar ya burada ormanlar ağaçlar kesiliyor, orman yok ediliyor ama biz şurada iki katı üç katı ağaç diktik, Savunması var ya o ağaçlar ya yani onun bir gerçekliği yok tabi ama ağaçtan neyle e, dikiliyor e, Orada alınan ağaç bedeliyle dikiliyor Şimdi görüyoruz ki 10 yıl süreyle madencilikle ilgili 10 yıl süreyle e, Ağaç bedeli dahi alınmayacağına dair bir düzenleme gelenecek evet, Yani evet. ağaç bedeli dahi almadan ormanlar madencilik adı altında Tamamıyla tavana açılacak açılma tehlikesi var 55. maddenin de FET'ten çıkartılması gerekiyor. Gerekiyor, Diğer evet. Türlü, 169. maddesindeki ormanları ku, e, koruyan düzenlemenin ve Anayasa Mahkemesi'ni vermiş olduğu pek çok e, kararın yok sayılması anlamına geliyor. Ormanlar için ciddi bir teşhide karşı karşıyayız. Hı hı. 56. madde arama faaliyetlerini düzenleyen bir madde. Arama faaliyetlerinin de çevresi etki değerlendirme gerekli mi, gereksiz mi tartışması ee, bu tür e, konularla ilgilenen ve e, davalar yürüten bizler açısından yeni bir mesele değil. Evet. Her seferinde yönetmeliklerle arama faaliyetlerini çet kapsamı dışına çıkarılmaya çalışılıyor veya çet gerekli değildir e, şeklinde e, fiilen e, kapsam dışına çıkarılmaya çalışılıyor ve bunun da Kaz Dağları'nda özellikle Kaz Dağları'nda ve diğer hassas bölgelerde ne, ne büyük yıkımlara yol açtığını hep, hep beraber gördük. Hı hı. Şimdi açıkça e, e, sıralamış jeolojik haritalama, jeofizik etüt tismik, karot kırıntı ve numune almaya yönelik faaliyetler için chat kararı bir ar şeklinde. Yani bunun anlamı şudur herhangi bir proje dosyası hazırlayıp valiliğe e, chat mi, değil mi diye sormaya bile gerek kalmadan arama ruhsatını ve arama iznini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel müdürlüğüne aldıktan sonra maden şirket fizyeci yerde bu tür aramaları yapabileceğini. O evet. zaman bu hassas gerek koruma şansı yoktur. Yani bir anlamda çevre mevzuatından muafiyeti dokunulmazlığı arama faaliyetiyle başlatmak istiyorlar. Yani diğer yandan e, işletme faaliyetine geçmenin 3 ay içinde eğer çelebi sunu kağıt çıkmazsa tespit edilmiş sayılacak. Ya yani bu e, bu bademcik e, faaliyetin arama faaliyetlerinden başlamak üzere tamamının çevresel değerlendirme ve diğer çet mevzuatından muafiyet yaratan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Evet. 61. maddede meralar, meral yaylak ve kışlayaklarla ilişkin bir düzenleme var. Zaten e, o düzenlemelerde e, geriye doğru 10-15 yıllık süreçte bayağı bir aşınma oldu. E, korumaya, e, koruma e, yönünde aşınmayı yaşadı. Hı -hı. Şimdi yine madencilikle ilgili meral yaylak Sadece mademcik değil, mera, yaylak ve kışlaklar kışlaklar endüstri bölgesi, evet. teknolojik geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, serbest bölge olarak nitelendirilen e, faaliyetler için bu kılıf altında ot parası dahi alınmadan e, meradan, e, yaylaktan, kışlaktan e, vazgeçilecek din sahiline girecek. Yani Hı. Eğer böyle bir nitelere varsa yapılacak da artık Mera'nın, Mera kanunun üzerinde bir korunması söz konusu olacak ki bu gerçekten biyolojik çeşitliliğin yaban ve evci hayvanların yaşam alanlarının korunması açısından ciddi bir tehdit olarak karşımıza duruyor. Çok tartışılmayan bir başka yönü daha hatırlatmak istiyorum. Biz de ilk başlangıçta onun üzerinde çok durmadık. Dün e, Enerji Bakanı'nın bir açıklaması e, o, o, konunun üzerine durmamız e, gerektiğini düşündü bana. Enerji Hı -hı. Bakanı'nın açıklamasında yerli kömüre teşvikten bahsediyor. Evet. Ve yerli kömüre teşvikle e, 2018'den başlamak üzere e, termik santrallar, yerli ve e, termik santral yapılmasının teşvik edileceği, e, ithal kömürle çalışanların yerli kömüre geçim için teşvik yani dair, bir açıklaması vardı hatta açıklamasında açıkça şöyle söylüyor alan memnun satan memnun bir hali bir şey işte, e, e, şey yatırımcı memnun olacak hı hı. müşterisi memnun olacak biz de memnun olacağız Kamu da memnun olacak şekilde i̇şte biz niteleme yapıyor dedi işte orada aslında on nitelemesinde, o konuşmasında hiç e, bu kömürün e, termik santralda yakılmasıyla oluşacak e, hava kirliliği ve e, diğer Çevresel risklerle ilgili hiçbir açıklaması yoktur. Şimdi tasarıya baktığımız zaman tasarıda tasarının hemen maden kanunuyla ilişkin düzenleme içeren 58. ve 59. 59. fazladır. 58. maddesinde bir düzenleme var. 58. maddede Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Türkiye Türkiye Kömür İşletmelerine ee, Kömür işletmeleri ütesine bulunan maden rusatlarının işletmeye açılması e, öngörülüyor. İşletmeye açılmasının nasıl yapılacağına dair bir düzenleme var hı hı. Ee, ve parçalayarak da ruhsatlar parçalanabileceği ve e, e, parçalayarak ve bir şekilde ihale edileceğine dair düzenleme var. İşte e, şu şekilde düzen, düzenlenmiştir şu şekilde. E, ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri ürtelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye bunları bülerek ye, yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Evet. Yani e, görünen o ki şu an e, bu kurumlar elinde bulunan yerli kömür havzaları ruhsatları e, kö, şey, maden şirketlerine falan ihale edilecek, satılacak. Hmm. Hmm. Ve yeni, onlar işletmeye açılacak. Onların işletmeye açılmasıyla Açılmasıyla e, yerli kömüre yani termik santrallara bir hamletle çıkacak. yerli e, O termik santrallarında bir işletilmesinin önü açılacak ve buna ilişkin bir cazibe yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu, bu, bu madde de çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çünkü şu ana kadar e, kamusal kurumlar olduğu için bunların devrinden ilişkinin e, sıkı denetimler vardı. Şimdi bu birazcık e, kamu ihale kanunu dahi aşan bir düzenleme getirebilir. Bu da önümüzdeki hmm. dönemde e, yerli kömüre dayanan termik santrallerle ülkenin e, soluk alamaz bir hale gelmesi, bölgemizin e, soluk alamaz bir hale gelmesi sonucun doğurabilir evet. e, gördüğümüz e, e, tasarıdaki e, e, ...çevreye ilişkin e, sorumlu maddeler bunlar. Hı hı. Bu e, aslında ekoloji hareketinin şu anda gündeminde bir konu. E, işte, e, bir taraftan sosyal medyadaki anlamda tartışmaya başlandı. Bir taraftan e, geçtiğimiz günlerde Türkiye Barın Birliği Çevre ve Kent Komisyonu... E, ...komisyon üyelerine gönderdi. Kamuoyuna bir açıklama yaptı. Egeç Çevre, Çevre ve Kültür Platformu'nun da açıklamasına bir, bir, bir değişik örgütlerden bu konuda açıklamaya tepkiler var. Ama bu yeterli değil. Onu söylemek istiyorum. Tabii. Çünkü e, sizin de söylediğiniz gibi başta söylediğiniz gibi şu anda plan ve ilçe komisyonunda bugün sabah aldığım bilgiye göre daha henüz bu maddelerin görüşümesine sıra gelmemiş. Hı -hı. Biraz karışık görüşüldüğü söyleniyor. Ama Hı -hı. her an gelebilir. O nedenle e, tepkinin örgütlenmesi gerekiyor. Yani bunun Doğrudan doğruya Kamuoyunun duyarlılığının doğrudan doğruya planlı bir Türk Komisyonu üyelerine ulaşması gerekiyor. Gerekli, evet. Bu kapsamda Türkiye Barlar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın bir önerisi var. Bugün saat 21'de e, Twitter'de kesiz olmaz hashtag hmm. ile bir e, şey yapalım e, Tepki göstericiyle yarım şeklinde. Bunu da ben duyurmuş olayım saat 21'de 21'den. yapacak. Evet yapacağım Hı -hı. işlem çok çok e, zor bir işlem değil. E, Tetkimimizi göstermemiz sosyal medya ortağı gösterimizin yararlı olacağını düşünüyorum. Diğer yandan e, doğrudan doğruya tüm komisyonu üyelerine ulaşmakta, ulaşmakta yarar var. Parti farklı e, part gözetmek için. Mira evet. e, AKPli üyelerde de e, e, benzer kaygılar olduğunu görüyoruz. Bunun desteklenmesi <gülüyor> gerekiyor. Bu maddelerin torba tasarruğundan çıkartılmasının sağlama çıkartılmasının sağlamamız bizim boynumuzun borcu. Tabii ki bu. Şu, şu anlama gelmiyor, e, tasarının diğer maddeleri bahsettiğimiz e, de, maddelerin dışındakiler sorunsuz değil, onlar çok sorunlu ama konumuz ekoloji olduğu için bunları söylemekte yetinelim. Hı hı, anladım. Şimdi tabii bu bahsettiğimiz bütün e, aslında tabii biz dört e, madde üzerinde durmuştuk ama şimdi senin e, açıkladığın üzere 58. madde de aslında son derece sorunlu. Hı hı. E, çevre ve yaşam alanları açısından kömürlük termik santrallara e, yönelik e, verdiği o e, müthiş e, ne diyelim izinlerle birlikte e, aslında beş madde gibi oluyor ve e, bütün bu e, torba yasada yer alan maddeler gerek anayasa olsun gerek özellikle e, çevre kanunu ve Artık delik deşik hale getirilmiş ÇED yönetmeliğine özellikle. Değil mi? Bunların hepsine birden e, pek çok içinde aslında aykırılık e, içeriyor. Ya bu, Bunlar mesela hazırlanırken e, hiç dikkate alınmıyor mu acaba? Yani biz ilgili kanunla e, bunu bu kadar e, birbirinden uzak e, halde düzenliyoruz. Nasıl olur? Yani herhalde çok hızlı, çok el çabukluğuyla yapılıyor ve ondan sonra belki... E, AKP'lilerin bile e, savunamaz hale gel e, geldiği bir e, yasa tasarısı çıkıyor ortaya. Ya şimdi Zaten e, 1990'lı yıllar e, Türkiye'de alt, özellikle altın madenciliğinin gündemde olmasıyla bu maden kanunu ve mevzuatının tartışıldığı 2000'li yıllar e, bunun yasalaştığının e, yılları. E, o zaman da yaşadık bunu. Anayasaya aykırı, Uluslararası sözleşmeye aykırı çok düzenleme yapıldı. Ee, ne oldu? Bu düzenlemeler ben yaptım oldu oldu ve yıllarca bunun üzerine e, bu yasal düzenleme uygulandı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Evet. Uluslararası sözleşmeleri tek tek sayarak iptal etti. Ancak daha sonra gelen e, yasa öncekinde aratır içerdi çağırdı. Hı hı. Ya böyle bir kısır döngü içindeyiz. Bu birazcık e, şeyin e, toplumsal duyarlılığın arttırılmasıyla... Veya siyasal e, tercihlerin belirlenmesi de bir şey olsa gerek hmm. e, Yoksa anayasaya aykırıymış Yasaya aykırıymış, aykırıymış gibi Dert yok bu, e, Tasarları hazırlarken Zaten bu tasarlar e, Daha önce tanık olmuştuk Bu tasarlar da büyük olası e, öyledir. öyledir Maden lobisinin istekleri doğrusu bu Tasarlar bunlar e, Onlar yazıp hazırlayıp Hükümeti gönderiyor Hükümetler, Hükümet de bunu tasarı haline meclise Getir. sunuyor bunu evet. e, 20 yıldır bunu bu şekilde yaşıyoruz. Evet e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 17. maddesi, 56. maddesi çevre kanunu, uluslararası sözleşmen hepsi madencilik söz konusu o zaman rafa kaldırılıyor. E, Barılay Birliği, çevre komisyonunun e, değerlendirmesinde var e, ve e, komisyon diyor ki kanun değişikliği anayasa ve uluslararası sözleşme ilgilenilemez diyor. Hı -hı. Yani olayın hukuki boyutu falan e, e, e, savunacak hiçbir yanı yok. Evet. Diğer yandan e, yaratacağı etkileri bence iyi anlatmak lazım. bahsettiğim gibi hı hı. işte özel ülke 20 metre evet. e, umu açık yere 60 metreden daha yakın bir madencilik fa faaliyetini izin verilmesi eğer üç ay içinde sonuçlanmazsa izin verilmiş sayılacak Yani gelip evinizin dibine bile madenoca açılabilecek ki bu e, ciddi bir tehlikeli bir durum. Bunun, bunun gibi pek çok e, izin süreçleri var. Hı hı. E, herkesin duyarlı olması gerekiyor. Yani mesele sadece bizlerin meselesi değil, çok toplumun meselesi. Evet. Yaratacağı etkileri, yaratacağı e, yıkımların dönüşü mümkün olmayabilir. Maalesef, evet. Peki Arif çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için aslında bu torba yasada şu anda Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan torba yasanın içindeki çevre meselesini özellikle ilgilendiren maddelerin detaylarını konuştuk. Torba yasadaki bu maddelerin kabul edilmesi halinde ne gibi çevre felaketleriyle karşı karşıya kalacağımız yine belli değil yine. Ee, her şey böyle bir belirsizlik kisvesi altında ilerliyor. Ee, umalım ki bu maddelerin hiçbirisi e, geçmesin ve e, Topyekün e, bu e, torba yasanın içerisinden e, çıkartılmış olsun. E, bunun içinde tabii iyi bir e, algı e, faaliyeti, iyi bir bilinçlendirme faaliyeti. Bunun için de sosyal medya önemli. Akşam saat 9'da 21.00'de e, Twitter'da çediz olmaz hashtag'iyle e, bu torba yasadaki çevre kırımı yaratacak maddelere dikkat çekmek üzere. Herkesi Twitter'a da davet etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Arif yayınımıza bir, katıldığın et, için. Bir, Ek bir şey söyleyebilir Tabii. Eksik kalır diye kaygılandım. Tabii. Şimdi hep e, tesis olmaz e, tek gereklidir hashtag ile bu, tasarlardan bunların çıkartılmasını istiyoruz. Hı hı. E, ama e, kimi arkadaşlar da şu var. Ya chat de şu an sorun yaşıyoruz. Buna evet. ilişkin de şunu söylemek istiyorum. Evet şu an Türkiye'deki çevresel değerlendirme süreçlerinin uygulaması ciddi sorun yaşıyor. Hı hı. Ee, ve bunu e, aslında kağıt üzerinde bürokratik işlemlere dönüştürmesi söz konusu. Ama e, e, yeni yapılacak bu maden, bir e, parkele için yapılacak düzenleme eğer yasalaşırsa bizim ona ilişkin söz söyleme hakkımız da olmayacak. Yani e, çevresel etki değer, değerlendirme süreci öyle ya da böyle halkın katılımının olduğu, sürecin şeffaf yürütülmesini sağlayan bir e, olanak sağlıyor bize. Evet. E, bu ve bunu da daha şeffaf olması, halk katılımı artırması için bir mücadele de yürütülüyor. Hı -hı. Örneğin geçtiğimiz günlerde basına da yansıdım. E, Gazemideki nükleer bulanık atıkların ayrıştırması projesine ilişkin İDKA toplantısı tutanaklarında bize verilmemiş İDKA toplantısında çıkarılmamız ardından tutanaklarda özel hayatın gizli gereksiz verilmemiş olması için verim olmasına karşı açtığımız davada mahkeme açık ve net şunu söyledi kararında. Çet süreçlerinin, sürecinin tamamı şeffaf olmalıdır. Bu, bu önemli bir kazanım. Eğer evet. e, bu süreçler çetten tamamıyla muafiyet ettikleri ise bunları tartışamayacağız bile. Yani yapılan madencilik faaliyetinin e, gizli kapaklı sürdürülmesi Şeffaf yürütülmesi de e, ortaya çıkacak Doğru e, bir, bir yıkım olduğu zaman neden kaynaklandığını Madencilik faaliyetinin hangi unsuru buna yolaştığını bile Bilemeyeceğiz e, Çevre İl Müdürlüğü, denetim e, organları bile bilemeyecek. Yani bir gizli kapaklı işler çevrilmesi söz konusu olacak Evet O yüzden çez sürecinin e, bence öyle de böyle çede çıkmak lazım. lazım Çez sürecleri çünkü bizim en, en kolay bilgi alabı, alabildiğimiz en kolay denetleyebildiğimiz bir süreçti. O da olmaz, hiçbir denetimiz olmayacak. Doğru. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, teşekkür ederim. programımızın konuğu avukat Arif Ali Canga'ydı. Verdiği bilgiler için tekrar teşekkür edelim kendisine. Programı kapatmadan da çok ufak bir anonsumuz var. E, Don Kişot Bisiklet Kolektifi e, tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca e, bir çalıştay gerçekleştirilecek. Yüzünü bisiklete dön e, sloganıyla. Hem kentte hem de yurt genelinde bisiklet severleri İstanbul'da tasarım atölyesi Kadıköy'e bekliyorlar bir arada olmak için. ilgilenen dinleyicilerimiz olursa böyle bir etkinlik olduğunu da duyurmuş olalım. Bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.